pek iyi değildi ama sıcaktı içimi ısıttı çayı içerken göğsümün üstündeki yaralar dikkatimi çekti onlara teşekkür ettim janson yaralarımı kontrol etti deriniz neredeyse yüzülecekmiş dedi giyebileceğim bir kur giysiniz var mı diye sordum tabii efendim dedi janson aşağıdan getir vereyim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 Kaptanla görüşmek istediğimi söyledim. Kaptanımızın adı Larsındır dedi. Herkes onu Kurt Larsın diye çağırır, bilir. Asıl adını bilen yoktur. Ancak... Ancak ne? Kaptanımız biraz sinirlidir de. Konuşmalarınıza dikkat etsiniz, aşağıdan alsanız iyi olur diyecektim. Utanır gibi önüne baktı. İkinci kaptan da biraz fazla kaçırmış. O sırada aşçıbaşının kendisine baktığını görünce geri çekilerek uzaklaşmaya çalıştı. Giderken yüzüme anlamlı anlamlı bakarak göz kırptı. Sanki uyarılarıma kulak ver, kaptanla konuşurken dikkatli ol demek istiyordu. Yeni giysileri giyip güvertede dolaşmaya başladı. Herkes kendi işiyle meşguldü.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 Derin bir iç geçirerek başı yana düştü. Kıpırdamaz oldu. Ölmüştü. Ben bir cenaze yapılacağını beklerken, kaptan cesedi bir çuvala koyup denize atmalarını emretti. Dibe batması için ayağına ağır bir şey bağlanacaktı. Gemicilerden birisi, ''Kim dua edecek?'' dedi. Kaptan beni işaret ederek, belki bu dostumuz papazlık görev yapabilir, dedi. Özür dilerim, ben rahip değilim, dedim. Peki, ne iş yaparsın sen? Şey, e, çalışıyorum işte. Hangi işte çalışıyorsun, sana kim bakıyor? Gelirim var. Nereden geliyor bu gelir, babandan mı? Ver şu ellerini bakayım.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 ben tayfa olarak değil, Kamarat olarak yazıldım. Öyle kalsam daha iyi olacak. Hadi topla eşyalarını bakalım ve hemen görevine başla. Kaptanın bu kesin konuşması karşısında başkası olsa emrini hemen yerine getirirdi. Ama delikanlı yerinden kıpırdamadı. Kurtlarsın yumruklarını sıktı ve Kamarat'un midesine öyle bir vurdu ki genç neye uğradığını şaşırdı.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 Adın ne? Van Waidon efendim. Hamrie Van Waidon. Yaşın kaç? 35. Janson, herkesi buraya topla da şu cenaze işini bitirelim artık. Baş üstüne efendim. Çok geçmeden gemide çalışan herkes güverteye toplandı. Tam 22 kişi vardı. Çoğu İngilizdi, İskandinava benzemiyordu. Kurtlarsın. Uzun boylu konuşmayalım.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 Bir örnek vermek gerekirse daha önce bana iyi davranan aşçı başı bile zalimleşmeye başlamıştı. Kendisine Bay Migret dememi istiyor, Kabasaba davranıyor, emirler yağdırıyordu. Dört kamerayı temizliyor, ayrıca mutfakta Thomas'a yardım ediyor, patates soyuyor, çay pişiriyor ve sofrayı kurup kaldırıyordu. İşe başladığım ilk gün hava çok rüzgarlıydı.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 Denize dökmemi istedi. Hava rüzgarlıydı. Kovayı dökecekken Janssen işaret yaptı. Bana selam veriyor sandım. Meğer külleri öteki tarafa dökmemiz demiş. Külleri denize dökeyim derken rüzgarın etkisiyle küller üstüme uçuştu. Kül yalnız ben yapsam neyse. Kaptanla dümenci de küllere bulandı. Kaptandan öyle bir tekmeydim ki yere kapaklanıverdim. Mutfağa ancak sürüklenerek dönebildim.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 185 dolar efendim dedim. Kafasını sallaya sallaya yürüdü. Tayfalara sövüp saydığını duydum. Ertesi sabah hava çok güzeldi. Kaptan güvertede gezinip duruyor, geminin daha hızlı gitmesi için Kuzey Doğu'dan gelecek rüzgarı bekliyordu. Avcılar son hazırlıklarını yapıyorlar, sandallarına al malzemelerini yüklüyorlardı. 6 sandal avcıların, bir sandal da kaptanındı.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 Evet, bu konuda ne düşünüyorsun bakalım diye sordu. Hiç dedim. Dün söylediklerinize bugünküler birbirlerine uyuyorlar. Öğle yemeğinden sonra kaptan kamerasında aşçı ile iskambül oynamaya başladı. Ben içki ve yiyecek taşırken onlar çoktan masaya oturmuşlardı bile. Aşçıbaşı başı hiç durmadan içiyor, içtikçe de gevezeli Söylediğine göre...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 Mutfakta patates soyarken yanıma geldi. Kolumun nasıl olduğunu sordu. Daha ben bir şey demeden, gülerek, <gülüyor> daha da kötü olabilirdi, dedi. Dediğini kanıtlamak için irice bir patates aldı. Öyle bir sıktı ki patates bürek haline geliverdi. Patatesin pasasını önümdeki tabağa fırlatarak çıktı gitti. Kaptanla sıkıfık olup kendisinin bize hizmet etmek zorunda kalması yüzünden olacak aşçı başı bana, Kin ve nefretle bakıyordu. Durmadan sövüp sayıyor, kendisinin yapması gereken işleri bile bana yüklüyordu. Onun bu hareketine karşı homurdanmaktan başka bir şey yapamıyordum. Bir günde bana pis pis bakarak gemici bıçağını bilemeye başladı. Herkes aşçı başının bana olan düşmanlığını haber almıştı. Ne olacağını merak ederek bizi izliyordu. Korkumdan ona arkamı dönemiyor, mutfaktan çıkarken bile geri geri yürüyordum.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 Üç gün sonra iyileşmişti. Sabahleyin kamerasına geldiğim zaman masasında çalışıyordu. Önünde bazı kığıtlar vardı. Bana döndü. Günaydın Imbıl, dedi. Günaydın, dedim. Bugün iyi görünüyorsunuz. Ona kim zaman, sen, kim zamanda, siz diye sesleniyordum. Evet, iyiyim, dedi. Gel bak, sana yeni bir çalışmamı göstereyim. Açık denizde yıldızlara bakarak yer belirlemeye yarıyor.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 Ama gemicilikten anlamadığım için çok acemilik çekiyordum. Yine de elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Gemiciler bana yardım ediyorlardı. Kaptan Kurt Larson da yardımcı oluyor, beni onurlandırmak için özellikle tayfaların yanında ''Bay Van Vyden diye sesleniyordu. Birisi bana saygısızlık yaptığımı onu cezalandırıyor, hiç affetmiyordu. Bir gün tayfalarla birlikte yelkenleri toplamış, tüm işleri tamamlamıştık ki yanıma kaptan yaklaştı. Övgüyle, başarın için seni kutlamak isterim bayvandın, dedi. Artık kendi ayaklarının üstünde durmasını öğrendin. Az kazanç değildir bu. Ben mutluydum ama gemidekilerin çoğu cehennemde hissediyorlardı. Kamarot kaptanı ne zaman görse homurdanıyor, küfrediyordu. Kaptan nedense bunu aldırmıyor, onu vurup öldürmeye kalkmıyordu. Aradan günler geçti. Kamorotli için kaptanı olan kini söneceğine daha da arttı üstünü üstlük yanına bir de Johnson da aldı. İkisi işbirliği etmişler, kaptana karşı cephe almışlardı. Su alacağımız Von Wright adasına yaklaşmıştık. Karaya çıkma hazırlığı içindeyken, kaptanlarsın. Lynch'in yanına yaklaşarak, seni elbet bir gün öldüreceğim dedi. Ölümün benim elimden olacağını biliyorsundur, değil mi? Kaptan aynı tehdidi Johnson'a da savurdu. Onu öldürmekten beter edeceğini söyledi.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 Ve bir vuruşta kelinin elindeki küreyi ortasından ikiye böldü. İkinci atışta da küreği büsbütün işe yaramaz hale getirdi. Kaptan Larsen bir kayık göndererek onları gemiye aldırdı. Kaçaklar gemiye gelince hiçbir şey demedi, cezalandırmadı. O gün öğleden sonra gemimiz hareket etti. Ortalıkta bir ölüm sessizliği vardı. Kimse ağzını açmıyordu. Başüstü güvertesinde Johnson'la Litch'in üzüntüyle Denize bakarken gördüm. Yanlarına yaklaştım. Leach bana baktı. Sizden bir ricam var Bay Van Wyden dedi. San Fransuzköy'e geri döndüğümüzde Babamı bulmanızı istiyorum. Tepenin arkasındaki sokakta bir dükkanı vardır. Terzilik yapıyor. Ona kendilerini üzdüğüm için çok pişman olduğumu, benim için yaptıkları her şey için teşekkür ettiğimi söyleyin. Onun bu sözleri içime işledi.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 Kıyıdan ne kadar uzakta olduğumuzu, Yokama'nın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz acaba? diye sordu. Lich'in kaptandan kurtulmak için kaçmaya karar verdiğini anlayarak çok sevindim. Yokama'nın batı kuzey olduğunu, 500 mil kadar uzakta olduğunu belirttim. Teşekkür ederek gitti. Ertesi sabah tahminimde yanılmadığımı anladım. Üç numaralı sandalla, Lich ve Johnson ortada yoktu. Yanlarına birkaç su kabı, yiyecek torbası... Araç gereç almışlardı. Kurt Larsen öfkeyle yel kendilerinin batı, kuzey batı rotasına göre düzenlenmesini buyurdu. Kaçakları yakalamak istiyordu belli ki. İki avcı ellerinde dürbün direğe çıkıp ufku araştırmaya başladılar. Üç gün sonra ufukta bir sandal göründü. Hayaletin dümeni hemen o tarafa çevrildi. Kaçaklar bulundu diye çok üzüldüm. Hele kaptanın gözlerinde sevinç ve zafer pırıltılarını görünce... Büsbütün deli oldum. Hemen kamerama inip tabancamı alarak güverteye geldim. Niyetim, kaptan onlara bir fenalık yapmadan kendisini vurmaktı. Kayıkta beş kişi olduğunu öğrenince yüreğime su serpildi. Demek ki bunlar Johnson'la Leach değildi. Kayığın yanına iyice yaklaşmıştık. Ben içindekileri seçmeye çalışırken, Smoyk hayretle ''Şuraya bakın, kayıkta bir de kadın var!'' diye bağırdı.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 Hissettiklerimi anlayan Lois, onlara rastlamamız iyi oldu. Altlarındaki sandal böyle açık denizde yolculuk edecek kadar sağlam değil. Karaya ulaşamadan kazaya uğrayabilirlerdi. Yakalandıkları için bir bakıma şanslı sayılırlar, dedi. Kurt Larson hiç oralı değildi. Kazaya uğrayan adamlarla konuşuyordu. Beni kamerasına götürerek adamlardan üçü yağ tüccarı, biri mühendis, dedi.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 Anlaşmayı kabul ediyorum. Tokalaştık, yüzünde anlam veremediğim bir ifade vardı. Sandala yaklaştık, dümende Johnson vardı. Kaptanın emriyle dümendeki Lois gemiyi yavaşlattı ve durdurdu. Gemidekiler onlara sanki bir ölüye bakar gibi bakıyorlardı. Kaptan Lois'e yeniden emir vererek gemiyi hareket ettirdi. Yeniden durduğumuzda uzakta bir nokta halinde görüyorlardı.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 Aşağıda hiçbir şeyden habersiz yatan kadını benden başka kimse kurtaramazdı bu gemiden Kurtlarsının emri üzerine yağ tüccarıyla mühendis geminin mürettebatı olmuşlar giyslerini değiştirerek aramıza katılmışlardı Mühendisten öğrendiğine göre kadın yolcunun adı bayan brasterdı Onun aşağıda kamerasından çıkmadan yalnız yemek yemesini istedim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 En iyisi siz bu konuyu Bainveyn Veydan'la konuşun dedi. Yanlışları, doğruları iyi bilir o. Şey diye kekeledim. Sağlığınız için Japonya'ya gittiğinizi sanıyordum. Hayalette sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olabilir. Üstelik burada ömrünüzün sonuna dek kalacak değilsiniz. Aklıma başka bir şey gelmediği için gelişi güzel konuşmuştum. Kaptan kurtlarsın sigarasını yakarken... ''Bay Van Vyden, bu gemide patates soyup bulaşık yıkayarak iyice pişti.'' diye lafa girdi. Kendini kurtarmasını, ayakta durmasını öğrendi. Benim kızmama aldırmayarak sözlerini sürdürdü. ''Burada size iyi davranırız. Kendinize evinizde hissedeceğinize eminim.'' ''Öyle değil mi Bay Van Vyden? ''Evet.'' diye sert bir sesle konuştum. Patates soyup bulaşık yıkayarak. Kaptan özür dileyen bir ses tonuyla ''Siz Bay Wyden'ın sözlerine bakmayın bayan'' dedi. Kendisi biraz hırçındır, öfkesini yenemez. Bakın belinde gemici bıçağı var. Hep onunla gezer. Biraz yabanidir, insanlara alışkın değildir. Kederle iş yapmaktan simsiyah kesilmiş parmaklarıma bakıp kaptana hak verdim. Bayan Brewster ne diyeceğini bilemeyerek önüne baktı. Bir süre sonra başını kaldırıp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 Ocağın üstündeki yağı da temizlemedin değil mi? Sana iyi bir ceza vermenin sırası geldi. beyaz kesilen aşçıbaşı çareyi kaçmakta buldu. Kaptan da arkasından koştu. Güvertede bir kovalamaca başlamıştı şimdi. Diğer tayfalarda kovalamaya katılınca aşçıbaşı Seren direğine tırmanmaya başladı. Tayfalarda onu izlediler. Aşçıbaşı tekmelerle kendini savunmak istediyse de başaramadı. Yakalayıp kaptanın karşısına getirdiler. Onun işareti üzerine tayfalar aşçıyı iple bağlamaya başladılar. Zavallıya deniz banyosu yaptıracaklarını anladım. Thomas'ın bağlanması bitince denize daldırıp çıkarmaya koyuldular. Her dalışta su yutan aşçı başı çok acı çekiyordu. Birden Smok'un ''Köpek balığı geliyor!'' diye bağırdığı duyuldu. Tayfaların yanına koştum. Thomas'ın 50 metre arkasında siyah bir çizgi vardı. Bulunduğumuz tarafa geliyordu. Güvertedekiler bağırıp çağırmaya başladılar. Aşçı da telaşlanmıştı ama elinden bir şey gelmiyordu. Thomas'ı hayaletin bordasına kadar çektiler. Fakat geç kalmışlardı. Aşçı başı acı bir feryat kopardı. Güverte kan içinde kalmıştı. Canavar balık Thomas'ın ayak bileğini koparıp yemişti. Bayan Broster yanımda duruyor, gözlerini iri iri açarak olup biteni izliyordu. Böyle bir şeyi ilk kez gördüğüne emindim. Birden Thomas yattığı yerden fırladı ve kaptan Kurt bacağına bacağını verdi. Kaptan, aşçı başının kulağının arkasını sıkarak bacağını kurtardı. Kadıncağız kendini zor tutuyordu. Neredeyse düşüp bayılacaktı. Nefretle kaptana baktı. Kadını kamerasına götürdüm. Kaptan yukarıdan, ''Ayvan Weyden!'' diye bağırdı. ''Çabuk sargı bezi getir buraya!'' Bayan bir ıstır yalvaran bakışların üstüme dikti.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 Aşlının yanına gidince verdiğim uyuşturucunun etkisiyle uymakta olduğunu gördüm. Ama ölüm tehlikesini atlatmışa benziyordu. Geri döndüğüm zaman kaptanla Bayan Browster'ın bir şeyler konuştuklarını gördüm. Düşüne düşüne geminin baş tarafına doğru yürüdüm. Bu gemiden kaçmalıydım ama yanıma Bayan Browster da almalıydım. Ona büyük bir hayranlık duyuyor, kendisini korumak istiyordum. Kendi kendime, yanılıyor muyum yoksa diye mırıldandım.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 Kuzeye doğru durmadan gidiyor, daha çok ayı balığına rastlıyorduk. Sis iyice çoğalmıştı. Ancak birkaç günde bir esen rüzgarla nerede olduğumuzu anlayabiliyor, etrafımızı görebiliyorduk. O sabah hava biraz açılmıştı. Deniz ayı balıklarıyla kaynaşıyordu. Lois bir duman gördüğünü söyledi. Kurt Larsen dumana bakınca bunun kardeşinin gemisinden geldiğini anladı. Gerçekten de biraz sonra ölüm gemisi seçilmeye başladı.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 Hayır bayan, demek istediğim o değildi. Tabii ki kameramızdaki paraları zorla almaya niyetleri yok. Ama yapacakları iş daha da kötü. Bizim kısmetimiz olan ayı balıklarını avlayacaklar. Oysa onların derileri bize en aşağı 1500 dolar kazandıracaklardı. Şimdi ise çoğu Mekadonya'nın ambarlarına inecek. İyi ama nasıl olur bu? Diye atıldım. Biz denize daha önce sandal indirdik değil mi? Şimdi olacakları görürsünüz bayvan van, van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 Kayıklardan en öndekine yaklaştığımız zaman kaptan aşağı sarkarak ''Hey! Hadi gelin de gemide viski içelim!'' diye bağırdı. Kayıkta bulunanlar kaptanın asıl niyetini anlayamadıkları için bu teklife sevindiler. Gemiyle bordo bordaya gelince içlerinden iki metre boyundaki bir gemici hemen güverteye atladı. İskandinav tipindeki bir avcı onu izledi. Kaptan onun ellerini sıkıp aşağı kameraya çağırdı. Kayıkta ancak birkaç gemici kalmıştı. Bir süre sonra aşağıdan gürültüler duyuldu. Dövüşüyor olmalılar dedim. Bayan Broster hayretle yüzüme baktı. O dev gibi adamlarla öyle mi? Diye sordu. Tabii dedim. Kurtlarsın ikisiyle de başa çıkabilir. Biraz sonra Kurtlarsın tek başına geri geldi. Üstünde hiçbir kavga dövüş izi yoktu. Kayıktakilere hey aşağıdakiler diye bağırdı. Avcılarınız artık bundan sonra burada çalışmaya karar verdiler. İsterseniz siz de katılın aramıza. Ben ölümlarsın gibi adamlarımı ölesiye çalıştırmam. Kayıktakiler birbirlerine baktılar. Beş dakika sonra da kayıktakiler kayıklarıyla birlikte güverteye gelmişlerdi. Kurt Larson bana hareket işareti verdi. Yelkenleri düzeltirken de Bayan Browster aşağıya insin burası birazdan hareketlenebilir dedi. Bayan Browster itiraz etti.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 Kaptan memnun memnun gülümsedi. ''Biz kazandık.'' dedi. Bir süre daha gittikten sonra kaptan bana sevinçle ''İki kasa viski getirin Bayvon Waden.'' dedi. ''Yeni adamlarımızın şereflerini içelim. Yarın hepsi bizim için ağlanacaklar. Daha sonra kameraya giderek yaralılarla ilgilenin.'' Gemiciler durmadan içiyorlar, şişeleri birbiri arkasına deviriyorlardı.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 Diye yerinden doğruldu. Gece yarısı da siz gelin Bayvan Bayed'in. Haydi şimdilik iyi geceler dilerim sizlere. Kaptan gidince ben de iyi geceler dileyerek Bayan Browster'ın yanından ayrıldım. İçimdeki garip bir duyguyla üstümdekileri çıkarmadan yattım, uyudum. Bir sesle aniden uyandım. Kalkıp çevreyi dinledim. Sesler Bayan Browster'ın yattığı yerden geliyordu. İçeri girince kaptan Larsen'ın öfkeyle kadının kolunu tuttuğunu gördüm. Kaptan!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 Onu dinlemedim ve bıçağımı kaptanın omuzuna batırıverdim. Bıçak kemiğe dayandı ve kaptan hafifçe inleyerek Bayan Browster'ı bıraktı. Köşeye oturdu. Oysa ben üstüme saldıracağını sanıyordum. Bayan Browster'ı kapının önüne çıkarıp geri döndüm. Kaptan oturduğu yerde alnını ovuşturuyor, şaşkın şaşkın etrafa bakınıyordu. Yarası kanıyordu. Yanına yaklaştığımı görünce, ben, ben diye inleyerek konuştu.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 Hemen birlikte sandalların bulunduğu yere koştuk. Sağlam bir kayığın içine tatlı su fırçaları koydum. Yiyecek torbası, erzak, araç gereç aldım. Maat sıra dönerek çok kalın giyin diye fısıldadım. Kamerandaki battaniyeleri de al getir. Hemen gitmeliyiz. Koşarak dediklerimi yaptı. Gökyüzü açıktı. Yıldızlar pırıl pırıl parlıyorlardı. Kayığı yavaşça denize indirdim. Çevreme göz gezdirdikten sonra madun sandala binmesine yardımcı oldum. Kürek çekerek uzaklaştım. Rüzgarı kontrol ederek yelkemleri açtım. Hayalet arkamızda görünmez oldu. Rahatlayarak arkama yaslandım. Maat Browster gülerek yüzüme baktı. Memnun bir tavırla. Ne kadar cesur bir kişi olduğunun farkında mısın? Bayi Veydin dedi. Yüzümün kızardığını görmesin diye başımı çevirdim. Ufuk aydınlanıyor, yavaş yavaş sabah oluyordu. Eldivenlerim vardı.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 Vakit geçirmeden işe koyuldum. Küçük bir temel kazıp dört duvar yaptım. Çatıyı kapamak için düşünmeye başladım. Çevredeki ağaçlar geniş yapraklıydı. İşe yaramazlardı. Branda bezi çürümüştü, su geçiriyordu. Yelkenler ileride gerekebilirdi. Ne yapacağımızı mağda sordum. O da düşünmeye başladı. Birden sevinçle, ''Buldum, buldum!'' diye bağırdı. Bir yer dokuduğuma göre ayı balıklarının derileri su geçirmiyormuş.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 Ben yatıp güverde de güneşlenmek istiyorum. Sen ne istersen onu yap. Sözlerinden çok sinirli olduğu anlaşılıyordu. Baş nasıl diye sordum. Kötü diye yüzünü buruşturdu. Şu anda ağrıyan başım çatlayacak gibi. Gitti, hafif yan yattı, dirseğine dayandı ve hiç kıpırdamadı. Bir süre ona baktıktan sonra ambar kapağını kaldırıp indim, kahve, tava ve birkaç eşya, yiyecek aldım.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 Gemiye doğru koşarken arkamdan ''Kendine dikkat et ha!'' diye bağırdı. Bu ilgisi beni çok sevindirdi. Gemiye çıkınca kurtlarsını aradım. Kamerasındaydı. Yüzü çok soluktu. Oturup konuştuk. Kurbeme niye gelmediğini sordum. O da hayaletini için gelmez olduğumu sorarak karşılık verdi. Giderken ''Başınız ağrıyor mu?'' diye sordum. ''İyi, bugün fazla ağrımıyor.'' Hayaletten ayrılıp mağdun yanına geldim. Olup biteni anlattım. İçi rahat etti. Gene de nöbet tutmayı ihmal etmedik. Günlerimiz beklemekle geçti. Kurt Larson, arada sırada güvertede dolaşıyor, yemek saatlerinde mutfağa gidip kendine yemek pişiriyordu. Bunu çıkan dumandan anlıyorduk. Bir hafta sonra mutfaktan duman tütmez oldu. Meraklandık. Sonunda daha fazla dayanamadım. Reçelimizin bittiğini bahane etme düşüncesiyle gemiye gittim.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 Depo kapağını kapatıp bavulu üstüne koydu. Beni içeride sandığı ve dışarıya çıkmama izin vermemek istediği belliydi. Hiç sesimi çıkarmadan sessizce oradan ayrıldım. Kaptan mutfağa gidip yemek pişirirken eşyaları, giysilerimi aldığım gibi hayaletten uzaklaştım. Kurtuluş yolu düşünüyordum günlerdir. Ben düşünürken Maat da beni izliyordu. Kendi kendime konuşurcasına, geminin direkleri kırılmamış olsaydı işimize yarardı dedim.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 Sen kurtulmak, bizimle gelmek istemiyor musun yani? Hayır, gemimde ölmek istiyorum. Ama biz ölmek istemiyoruz. Böyle deyip yaptığım işi sürdürdüm. Sabahleyin erkenden hayalete çıkıp çalışmaya koyulduk. Güvertede yarım gün hazırlık yapıp ilkel bir makas kurdum. Bu cürgatın halatını da denizde bulunan direğe geçirdim. Uzun çalışmalardan sonra direk küpeşteye kadar yükseldi. Binbir güçlükle güverteyi aldık. Akşam olmaya başlamıştı. Yorulmuştuk. Gece olunca kulübemize döndük. Çabucak bir yemek yedik. Mağdu yatırıp nöbet beklemeye başladım. Direkleri güverteye aldıktan sonra hayaleti açığa götürmeyi, böylece nöbet tutma zorunluluğundan kurtulmayı düşünüyordum. Sabahleyin kahvaltıda mağd, büyümüş gözleriyle kötü durumu haber verdi. Baktığı yöne gözlerimi çevirince, makasın yerinde yerler estiğini gördüm. Halatlar kesilmiş, bu curgat işe yaramaz hale getirilmiş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 Kaptanı kamerasına götürüp ellerine ayaklarını kelepçeledik ve yatırdık. Sanki üstümden ağır bir yük kalkmış, rahatlamıştım. Derin bir oh çektim. Bütün eşyalarımızı hayalete taşıdık. Böylece daha rahat çalışabilecektik. Nasıl olsa kaptan da el kolu bağlı olduğu için bizi rahatsız edemeyecekti. Gidip duruma bir baktım. Nasıl olduğunu sordum, sesini çıkarmadı. Aynı soruyu öbür kulağının yanında sorunca iyi olduğunu söyledi.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 Akşama kadar çalışıp yorulduktan sonra bir daha yanına gittim. Malt da yanımdaydı. Yüzünü çarpıtan bir gülüşle, şu kelepçeleri çıkarsanız iyi olur artık, dedi. Felçliyim, kalkamam. Malt onun bu durumunu görünce bir çığlık attı. Kelepçelerini çıkarıverdim. İçindeki yaşama arzusu ölmemişti. Ölme karşı tüm gücüyle direniyordu. Üç gün daha çalıştım. Direkleri yeni yaptığım bocurgatın yardımıyla güverteye aldım. Ama onları yontup yerlerine yerleştirmek gerekiyordu. Yontma işini ancak iki günde bitirebilirdim. Bu konuda epey acemilik çekiyordum. Kaptan güçlükle konuşmaya başlamıştı. Akşama doğru hiç konuşamaz oldu. Söylemek istediklerini bir kağıda yazmaya çalışıyordu. Ben direkleri yontarken, Moat da yelkenleri elden geçiriyordu. Bir cuma sabahı her şeyi hazırlamış, direkleri yerlerine yerleştirmeye başlamıştık. Çok zorlanmış,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 Ama hala ölmemişti. Nefes alıp veriyordu. Bunun bu durumu Maud'a dokundu. Ağlamaya başladı. Bu acı ne zaman sona erecek? Ne zaman? Diye inledi. Hava bozulmuştu. Kışın burada geçirmeye gelmezdi. Hazırlıklarımızı bir daha kontrol ederek adadan ayrılmayı kararlaştırdık. Kurtlarsın yaşayan ölüden farksızdı. Maud, bir düşünsene Humphrey diye gülerek konuştu. Kalem tutan ellerin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 Batı ufkundaki kara bulutlar fırtına çıkacağını gösteriyordu. Gemide iki kişi olduğumuz için üst delkenleri kullanamıyor, altta bulunanlarla yetinmek zorunda kalıyorduk. Bunun için fazla hızlı gidemiyorduk. Akşam rüzgar gittikçe hızlanmaya, sertleşmeye başladı. Mağdu yatırdım. Gece boyunca dümen tuttum. Hava kötü olduğu için ters bir hareketle geminin alobor olmasından korkuyordum. Hava ertesi günde değişmedi. Uykusuzluktan başka bir sorunumuz yoktu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 biz fırtınayla meşgulken ölmüş, dedi. Zaten son zamanlarda yaşıyor sayılmazdı ki, diye mırıldandım. Kahvaltımız yaptıktan sonra küçük bir cenaze töreni düzenleyerek Kurtlarsın'ı denize attık. Elimde olmadan üzüntüyle şöyle fısıldadım. Hoşça kal Kurtlarsın, senin yaşamaya bağlılığını, kendine özgü dünya görüşünü her zaman anacağım. Tüm kötülüklerine karşın seni seviyordum.